2. Abdeste euzu besmele ile başlamak, abdest arasında okunacak besmele ile bu sünnet yerine getirilmiş olmaz. Hanbelilere göre abdestin başlangıcında besmele okumak vaciptir. Kasten terk edilirse abdest batıl olur. Yanılarak veya bilmeyerek terk edilmesi abdesti geçersiz kılmaz.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 Elleri veya yüzü yıkamaya başlama zamanıdır. Malikilerle şafilere göre abdestin başında niyet etmek farzdır. Hambellere göre de niyet abdestin sıhhatinin şartıdır. 4. Mazmaza ağza su vermek ve istinşak buruna su çekmek şöyle ki Elleri yıkadıktan sonra önce üç kez ağza dolusunca su alınır ki buna mazmaza denir. Sonra üç kez de burnun yumuşana kadar gidecek şekilde buruna su verilir ve sümkürülür. Buna da istinşak denir. Her su verişte su yenilenir. Bunları yapmakla hem ağzın hem de burnun içi yıkanmış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 Baş parmak ve işaret parmağı ile tutularak ıslak olan ağzın sağ tarafından enini olarak dişler fırçalanır. Bunun kullanılması oruca zarar vermez. Kadınlar oruçlu olmadıkları zaman çiğnedikleri sakız misvak yerine geçer. 7- Sıra gözetmek Abdest alınırken önce yüz sonra kollar yıkanır. Bundan sonra başa mesedilir ve arkasından da ayaklar yıkanır. Ayaklarda mes varsa meslerin üzeri mesedilir. Bu şekilde sıra gözetilmezse yine abdest sahih olur. Ancak sünnete uyulmuş olmaz. Şafii ve Hanbelilere göre abdest alınırken bu sıraya uymak farzdır. 8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 Sol elin serçe parmağı ile sağ ayağın altından ve serçe parmağın arasından hilallemeye başlayarak sıra ile sol ayağın serçe parmağında sona erdirilmesi iyidir. Parmakları akar suya koymak da hilalleme yerine geçer. 12. Abdest suyunu bıyıkların ve kaşların altlarına ve yüzün çevresinden sarkmış bulunan fazla kıllara eriştirmek. 13. Sakalın çeneden aşağıya uzanmış kısmını meshetmek ve sık olan sakalı bir avuç su ile alt tarafından el parmaklarıyla hilallamak. Bu iki imama göredir. İmam-ı Azam'a göre müstahaptır. 14. Başın tamamını bir su ile meshetmek.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 Böylece bitişik halde olan iki elin parmakları başın ön tarafından enseye kadar çekilir. Sonra ellerin ayaları başın iki tarafına yapıştırılarak ense tarafından başın önüne kadar çekilir. Böylece bütün başın mesi bitmiş olur. Sonra başa değdirilmeyen baş parmakların içiyle kulakların dışları ve şehadet parmakları ile de kulakların içleri mesedilir. Parmakların arkaları ile de boyun mesedilir. Bununla beraber başın her tarafı istenildiği bir şekilde meshedilebilir. göre göremesi 3 kez tekrarlamak sünnettir. 15. Kulakları meshetmek. Bu mesih bir su ile yapılabileceği gibi yukarıda bildirildiği şekilde de yapılabilir. Serçe parmaklarını kulak deliklerine sokarak kımıldatmalıdır. Hanbellere göre kulakları ve içlerini meshetmek farzdır. Çünkü bunlar da baş kısmına dahildir. 16. Boynu meshetmek Başı ve kulakları meshettikten sonra iki elin arkaları ile ve üçer parmakla yeni bir suya gerek kalmaksızın boyun meshedilir. Boğazı meshetmek bidattir. 17. Abdest organlarını üzerlerine dökülen su ile iyice oğulmak. 18. Abdest organlarını arada kesinti yapmadan yıkamak. Bir organ henüz kurumadan diğerini yıkamaya geçmek. Buna vila denir. Havanın sıcaklığı sebebiyle yıkanan organın hemen kuruması vilaya engel değildir. Bazı alimlere göre vila, abdest alırken araya başka bir iş sokmamaktır. Malikilerle Hanbelilere göre abdest organları yıkanırken hemen birbiri ardından yıkanmaları ve araya başka bir iş sokulmaması farzdır.